ve büyük bir azgınlıkla azdılar. Onlar o kıyamet günü melekleri görürler. Fakat o gün nefsinin hevasına uyan mücrimlere hiçbir müjde yoktur ve melekler onlara bugün size sevinmek yasaktır, yasak derler. Biz o gün onların yaptıkları her bir ameli onlara takdim ederiz. Sonra da onu savurarak dağıtıp toz duman ederiz. O gün cennet ehli ise kalınacak en hayırlı yerde ve dinlenilecek en güzel yerdedir. O gün gökyüzü bulutlarla parça parça yarılır ve melekler peş peşe bir inişle indirilir. İşte o gün mülk, hakimiyet ve hükümranlık, rahmetiyle herkesi ve her şeyi kuşatan hak olan Rahman'a aittir. O gün, kafirler için çok zorlu bir gündür. O gün, zalim kimse, ellerini ısırıp şöyle der, keşke ben de, insanları Allah'ın hidayetine davet eden, Resul'le beraber, bir yol tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke, haktan yüz çeviren, falancayı dost edinmeseydim. And ki, İman edenler için bir zikir olan Kur'an bana geldikten sonra ol beni dalalete düşürdü. Zaten şeytan insanı uçuruma sürükler sonra da yüzüstü bırakır. O gün Rasul der ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim nefislerinin hevasını ilah edinerek bu Kur'an'ı terk edip muhacir bıraktı. İşte böyle. Biz, her bir nebi için nefsinin hevasını ilah edinen mücrimlerden bir kısmını vahye düşman kıldık. Hadi ve nasir, kulunu hidayete erdiren, hidayet yolunu gösteren ve kulundan yana olup, hayırda kuluna her daim yardım eden olarak, senin Rabbin yeter. Bir de kafirler, Kur'an ona bir defada. ''Topluca indirilmeli değil miydi?'' dediler. ''Rasulüm, biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle tedrici olarak kısım kısım sana indirdik ve tertil üzere tane tane sana okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık biz sana hak olan ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım.'' Kıyamet günü yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar ahirette yerleri en kötü ve yolca haktan en çok sapanlardır. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onunla birlikte kardeşi Harun'u da tebliğ görevinde ona yardımcı kıldık. Ve onlara ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Fakat onlar rasullerimizi yalanladılar. Bunun üzerine biz de onları helak ederek büyük bir yıkılışla darmadağan ettik. Nuh'un kavmini de helak ettik. Rasullerini yalanladıkları vakit onları suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret kıldık. Biz ayetlerimize ve rasullerimize zulmeden zalimler için kıyamet günü elem verici iç yakan bir azap hazırlamışızdır. Adı, Semudu, Res halkını ve bunlar arasındaki pek çok nesilleri de ayetlerimizi ve rasullerimizi yalanladıkları için helak ettik. Onların her birine ayet ve mucizelerimizle misaller getirdik fakat öğüt almadıkları için sonunda hepsini darmadağın edip helak ettik. Resûlüm andolsun ki bu Mekkeliler bela yağmuruna tutulmuş ve harab olmuş o şehre uğramışlardır. Peki onlar bunu gözleriyle görmüyorlar mıydı ki bundan ibret almadılar? Bilakis onlar o şehri gördüler. Fakat öldükten sonra tekrar dirilmeyi ummuyorlar. Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu? diyerek seni ancak alaya alırlar. Ve onlar, eğer biz ilahlarımız üzerinde sebat etmeseydik, ısrarla bağlılığımızı sürdürmeseydik, neredeyse bizi onlardan saptıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca Hak'tan asıl sapanın kim olduğunu Bilecekler. Resulüm, nefsinin hevasını, arzu ve isteklerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Artık ona sen mi vekil olup onu azaptan kurtaracaksın? Yoksa sen onların çoğunu, ayetleri dinler yahut akıllarını kullanarak düşünüp anlarlar mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidir. Hatta, İdrakten daha yoksun ve yolca daha şaşkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu elbet hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi onun üzerine bir delil kıldık. Ardından onu kolay bir çekişle kendi tecelli edip yarattığımıza çektik. Sizin için geceyi bir örtü, Uykuyu bir dinlenme kılan da, gündüzü dağılma ve çalışma zamanı yapan da O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen yine O'dur. Biz gökten tertemiz bir su da indirdik. Onunla ölü bir beldedeki toprağa hayat vermek, yarattığımız nice hayvanları ve insanları suya kavuşturmak için böyle yaptık. Ve andolsun ki biz insanlar bunu aralarında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Ama insanların çoğu hakkı inkarda ve nankörlükte diretirler. Eğer biz dileseydik elbette her beldeye bir uyarıcı, Resul gönderirdik. Resulüm artık sen kafirlere itaat etme ve bu Kur'an'la Onlara karşı büyük bir cihatla mücadele et. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerinin ki tuzlu ve acı iki denizi salı verip aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan da odur. Rahime dökülen nutfeden bir damla sudan bir beşer yaratıp ondan nesep ve akrabalık meydana getiren de yine odur. Ve senin Rabbin Kadir'dir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Hal böyleyken o kafirler, Allah'ı bırakıp da kendilerine ne faydası ne de zararı olan şeylere olup kulluk ediyorlar. Zaten kafir, Rabbine karşı şeytana ve ona tabi olanlara arka çıkandır. Resulüm, biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna, Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık dileyen kimsenin Rabbine varan bir yol tutması dışında sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Resulüm, sen o ölümsüz ve hay, diri, her şeyin kendisiyle diri olduğu Allah'a tevekkül et ve onu, hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak, O yeter. O, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları, altı günde safhada yaratan, sonra arşa hükümran olan Rahman'dır. Sen bunu bu konuda bilgisi olup, bundan haberdar olana sor. Bir de o kafirlere, Rahman'a secde edin denildiği zaman Rahman da neymiş? Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç? Derler ve bu emir Sadece onların nefretini arttırır. Gökte burçları var eden Orada bir kandil gibi yanan güneşi Ve nur saçan Aydınlatıcı bir ayı meydana getiren Allah odur ki Mübarek ve şanı yüce olandır. Öğüt almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur. Rahmana abd olan has kullar öyle kimselerdir ki yeryüzünde tevazu ve vakar ile yürürler, cahiller onlara laf attığı vakit selam deyip geçerler. Onlar ki gecelerini Rablerinin rızasını kazanmak için secdede ve kıyamda geçirirler. Ve onlar şöyle derler, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı, kaçınılmaz bir borç ve bitmeyen bir helaktir. Gerçekten orası ne kötü kalınacak bir yer ve ne kötü bir makamdır. Üstelik onlar, ellerindekini harcadıklarında ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Bu ikisi arasında dengeli bir yol izlerler. Yine onlar Allah ile beraber başka bir ilaha dua edip yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları kim yaparsa kıyamet günü o günahın cezasıyla karşı karşıya kalır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve ebediyen orada hor ve hakir olarak kalır. Ancak tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyen müstesna. İşte Allah onların kötülüklerini güzelliklere çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Zaten kim tövbe eder ve salih bir amel işlerse şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Ayrıca onlar yalana şahitlik edip onu dinlemezler, boş sözlerle karşılaştıklarındaysa vakarla oradan geçip giderler. Yine kendilerine Rab'lerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. Onlar, Rabbimiz, bize eşlerimizden ve neslimizden göz aydınlığı olacak çocuklar lütfeyle ve bizi muttakilere, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara imam kıl derler. İşte onlar, Sıkıntılara sabretmelerine karşılık ahirette köşklerle mükafatlandırılırlar ve orada selam ve hürmetle karşılanırlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel kalınacak bir yer ve ne güzel bir makamdır. Resulüm de ki, eğer duanız, istediklerinizi mülkün maliki, ve melikinden istemeniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Fakat ey kafirler! Siz ayetlerimi ve Resulümü yalanladınız. Öyleyse yakında kıyamet azabı sizin için kaçınılmaz olacaktır. Şuara Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Rahman ve Rahim olan rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, Allah'ın adıyla Allah adına. tâ sîn Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye, üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin. Biz dilersek, Onların üzerine gökten bir ayet, mucize indiririz de ona boyunları eğilip kalır. Hemen secdeye kapanarak iman ederler. Onlara Rahman'dan gelen yeni bir zikir, hatırlatma ve öğüt yoktur ki hemen ondan yüz çevirmesinler. Andolsun ki onlar bu Kur'an'ı da yalanladılar. Fakat kendisiyle alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında kendilerine gelecektir. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada her verimli çiften nicesini bitirdik. Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmediler. Muhakkak ki senin Rabbin, işte O azizdir, Rahimdir, bütün şeref ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlara sor, hala takva sahibi olmayacaklar mı? Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışmayacaklar mı diye nida etmişti. Musa dedi ki, Rabbim, muhakkak ki ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Bu durumda göğsüm daralır, dilim dönmez. Bunun için Harun'a da nebilik ver ve benimle beraber onlara Harun'u da gönder. Onlara karşı işlediğim bir suç da var. Onlardan birini yanlışlıkla öldürmüştüm. Bu yüzden... Beni öldürmelerinden korkarım. Allah buyurdu, Hayır, ikiniz mucizelerimizle gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraberiz. Her şeyi de işitmekteyiz. Hadi, gidip Firavun'a deyin ki, Gerçekten biz alemlerin Rabbinin İsrail İsrailoğullarını bizimle beraber gönderesin diye sana geldik. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Firavun Musa'ya dedi ki, Biz seni çocukken yanımızda yetiştirmedik mi? Ömrünün nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını da yaptın ve bizden birini öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa dedi ki, Ben onu yaptığım zaman dalalet içinde olanlardandım. Ve bir anlık kızgınlıkla ona bir tokat attım. Öleceğini hiç düşünmedim. Sonra da sizden korktuğum için hemen kaçtım. Daha sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni rasullerden kıldı. O nimet diye başıma kalktığınsa aslında İsrailoğullarını köleleştirmen yüzündendi. Onları köleleştirip erkek çocuklarını öldürmeseydiniz, ben de sizin sarayınızda yetişmezdim. Firavun dedi ki, Alemlerin Rabbi dediğin de nedir? Musa dedi, Eğer inanacak kimseler iseniz, O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Firavun, alaycı bir ifadeyle etrafında bulunanlara, İşitiyor musunuz? dedi. Musa, anlatmaya devam ederek, ''O, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir.'' dedi. Firavun, ''Size gönderilen bu Resulünüz şüphesiz Mecnundur.'' dedi. Musa, ''Şayet aklınızı kullanan kimseler iseniz, O, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir.'' dedi. Firavun, Musa'ya dönerek, dedi ki, ''Eğer benden başkasını ilah edinirsen şüphesiz ki seni zindanlıklardan ederim.'' Musa ''Sana apaçık bir şey mucize getirmiş olsam da mı?'' dedi. Firavun ''Eğer doğru söyleyenlerden isen hadi getir onu.'' dedi. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O da hemen apaçık, kocaman bir yılan oluverdi ve elini koynundan çıkardı. Birdenbire o da bakanlar için bembeyaz, nur saçan bir el olarak görünüverdi. Firavun, etrafındaki kavminin ileri gelenlerine dedi ki, ''Şüphesiz bu adam çok bilgili bir sihirbazdır. O sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor.'' Şimdi ne buyurursunuz, ona ne yapalım? Onlar dediler ki, onu ve kardeşi Harun'u bir süre yanında beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili ve usta sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. İnsanlara, siz de toplanıyor musunuz? ''Hadi hemen toplanın.'' denildi. İnsanlar da ''Eğer galip gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız.'' dediler. Nihayet sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde dediler ki, ''Eğer sihir konusunda Musa'yı yenip galip gelen biz olursak, bize kesin bir mükafat var değil mi?'' Firavun ''Evet.'' Hem o takdirde siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız, dedi. Musa onlara, ne atacaksanız atın, dedi. Bunun üzerine iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti hakkı için bugün elbette bizler galip geleceğiz, dediler. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? O, onların, sihirbazların uydurdukları şeyleri yakalayıp yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Dediler ki, biz alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce siz ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında buna karşılık size yapacaklarımı bilip göreceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama bağlayıp keseceğim ve hepinizi kesinlikle asacağım. Onlar dediler ki, zararı yok, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. Biz bu mecliste iman edenlerin ilki olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Nihayet Musa'ya kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun, İsrailoğullarının yola çıktığını duyunca şehirlere asker toplamakla görevli toplayıcılar gönderdi. Askerler toplanınca Firavun onlara dedi ki şüphe yok ki bunlar İsrailoğulları sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir. Böyle olmasına rağmen kesin kes bizi öfkelendirmişlerdir. Biz ise elbette her şeye hazırlıklı ve bütünlük içinde bir cemaatiz. Ama biz İsrail oğullarının peşine düşerek onları Firavun ve kavmini bahçelerden, pınarlardan, saraylarında yığdıkları hazinelerden ve bereketli yerlerden çıkardık. Böylece bunlara İsrail oğullarını mirasçı kıldık. Derken Firavun ve askerleri gün doğumunda onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın ashabı mutlaka bize yetişecekler dedi. Musa hayır dedi. Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Asasını denize vurunca deniz anında infilak etti, ikiye yarıldı ve her bir parçası kocaman bir dağ gibi oluverdi. Ötekilerini, firavun ve askerlerini de oraya yaklaştırdık. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Sonra ötekilerini denizde boğduk. Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmediler.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 putlara abd olup kulluk ediyoruz ve onlara ibadet etmeye de devam edeceğiz, demişlerdi. İbrahim, peki, dedi, onlara dua edip yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Onlar, hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk, dediler. İbrahim dedi ki, İyi ama sizin ve geçmişteki atalarınızın abd olup kulluk ettiği şeyleri gördünüz mü? İyi bilin ki muhakkak onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yarattı ve o beni hidayete erdirdi. Beni yediren de, içiren de odur. Hastalandığım zaman bana şifa veren de odur. Benim canımı alacak sonra beni hesap günü diriltecek de odur. Hesap günü olan o din günü hatalarımı mağfiret edeceğini umduğum da yalnızca odur. Rabbim bana hüküm ve hikmet ver ve beni salih kulların arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni hayır ve doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da mağfiret et. Ona tövbe ve iman nasip et. Çünkü o dalalette olanlardandır. İnsanların tekrar diriltilecekleri gün beni huzurunda mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, Islah olmuş bir kalple gelenler o gün saadete erer. O gün cennet, muttakilere, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara yaklaştırılır. Cehennem de azgınların karşısına çıkarılır. Onlara, Allah'tan başka abdolup kulluk ettikleriniz hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı? Veya, kendilerine yardımları dokunuyor mu denilir. Artık onlar, o azgınlar ve iblisin askerleri hepsi oraya, cehenneme, tepe taklak atılırlar. Onlar orada Allah'tan başka taptıklarıyla çekişerek derler ki, vallahi biz gerçekten apaçık bir dalalet içindeymişiz. Çünkü biz sizi, alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk ve bizi nefsinin hevasına uyan mücrimlerden başkası dalalete düşürmedi. Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz vardır ne de yakın bir dostumuz. Ah keşke bizim için dünyaya bir dönüş olsa da müminlerden olsak. Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için bir ayet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 Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Siz takva sahibi olmuyor, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmıyor musunuz? Muhakkak ki ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir Rasulüm. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. Ben buna Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. O halde Allah'a karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. Onlar dediler ki, sana hep rezil rüsva olmuş fakir kimseler tabi olurken biz sana hiç iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların ne yaptıklarını ben bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer düşünseydiniz bunu bilirdiniz. Ben müminleri yanımdan kovacak değilim. Ben ancak size gelen açık bir uyarıcıyım. Onlar dediler ki, ''Ey Nuh, eğer bu söylediklerinden vazgeçmezsen, muhakkak taşlananlardan olacaksın.'' Nuh dedi ki, ''Rabbim, kalmayım beni yalanladı. Artık benimle onların arasını açarak sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri de kurtar.''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 Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Siz her yüksek yere bir ayet, bir anıt bina edip oralarda boş şeylerle eğleniyor musunuz? Ebedi kalmak ümidiyle orada sağlam yapılar ve sanat eserleri mi ediniyorsunuz? Yakaladığınız zaman da elinize her fırsat geçtiğinde zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'a karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size davarlar, oğullar, bahçeler, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı takva sahibi olun. Doğrusu ben sizin üzerinize azametli bir günün azabının çökmesinden korkuyorum. Onlarsa şöyle dediler. Sen bize nasihat etsen de nasihat etmesen de bizim için birdir. Bu yaptığımız şeyler öncekilerin geleneklerinden yani atalarımızın yaptıklarından başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalanladılar ve biz de onları helak ettik. Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için bir ayet,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 Allah'ın ayetlerini size tebliğ etmeme karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Siz burada, bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, meyveleri olgunlaşmış hurmalıkların arasında ebediyen güven içinde bırakılacak mısınız? Böyle mi sandınız? Bir de böyle sanıp, Dağlardan ustaca evler mi yontuyorsunuz? Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. Müsriflerin, dünya menfaati için hayatını israf edenlerin de emrine itaat etmeyin. Onlar ki, yeryüzünde bozgunculuk yapıp kendini ve insanları ıslaha çalışmazlar. Onlar... Salih'e dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin, sen de bizim gibi ancak bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi bize bir mucize getir. Salih dedi ki, işte istediğiniz mucize kayanın içinden çıkan bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı vardır, belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülükle dokunmayın, yoksa sizi azametli bir günün azabı yakalar. Buna rağmen onlar o deveyi vahşice biçip kestiler, sonradan pişman da oldular. Çünkü azap onları yakaladı. Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için bir ayet, Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır ama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 Sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da alemlerden, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Gerçekten siz haddi aşan bir kavimsiniz. Onlar şöyle dediler. Ey Lut! Eğer işimize karışmaktan vazgeçmezsen muhakkak ki şehirden çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu yaptığınızdan tiksinip size kızanlardanım. Sonra ellerini açıp dua ederek dedi ki, Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları o çirkin şeyden kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak bir koca karı olan karısı Müstesna, o geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan oldu. Sonra diğerlerini darmadağın ettik. Biz onların üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık. Uyarılanların fakat yola gelmeyenlerin yağmuru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 Allah'a asi olmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'a karşı takvalı olun. Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi ancak bir beşersin. Biz senin gerçekten yalancılardan olduğunu zannediyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür. Bunun üzerine şu ayıp dedi ki, ''Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir.'' Böylece onu yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakalayıverdi. Gerçekten o muazzam bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda anlamak isteyenler için bir ayet, ''Allah'ın kudretine bir delil ve ibret vardır.''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 Cebrail, uyarıcılardan olman için apaçık Arapça bir lisan ile senin kalbine indirmiştir. Ve muhakkak ki o, öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Eğer biz onu Arapça bilmeyen yabancı birine indirseydik de bunu onlara o okusaydı, Yine de ona iman etmezlerdi. İşte biz o küfrü mücrimlerin kalplerine böylece soktuk. Onlar elem verici iç yakan azabı görünceye kadar ona iman etmezler. İşte bu azap onlara kendileri farkında olmadan ansızın gelecektir. O zaman onlar derler ki: Bize İman etmemiz için mühlet verilir mi acaba? Şimdi onlar alay ederek bizim azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar? Gördün mü? Eğer biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra onlara vaat edilen azap başlarına gelse, faydalandırıldıkları şeyler o gün kendilerine yarar sağlamaz.'' Biz hiçbir memleketi kulluğu hatırlatmak üzere gönderdiğimiz uyarıcı rasulleri olmadan helak etmedik. Ve biz asla zulmedici değiliz. Hem onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Şu halde, Sakın Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra azaba uğrayanlardan olursun. Resulüm, önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana tabi olanlara rahmet kanatlarını ger. Şayet sana asi olurlarsa de ki, Muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. Ve sen, Aziz, rahim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'a tevekkül et. O ki vahyi yaymak için ayağa kalktığın zaman seni görür. Allah'ın rızasını kazanmak için secde edenler arasında dolaştığında da görür. Muhakkak ki O, Semidir Alîm'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. Şeytanlarınsa kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her bir iftiracı günahkar üstüne inerler. Onlarsa şeytanların söylediklerine kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. İman etmeyen şairlere ise azgınlar tabi olurlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmayacakları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, Allah'ı çokça zikredenler ve zulme uğradıktan sonra Allah tarafından yardım görenler başka. Zulmedenler hangi dönüşe, hangi akıbete döndürüleceklerini yakında bilecekler.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 levh-i mahfuzun ayetleridir. Mü'minler için bir hidayet ve bir müjdedir. Mü'minler o kimselerdir ki namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar, zekatı vererek nefislerinin cimriliğini temizlerler ve onlar ahirete kesin kes görüyormuşçasına inanırlar. Muhakkak ki biz ahirete iman etmeyenlerin amellerini kendilerine süslü gösterdik. Bu yüzden onlar dünyada bocalayıp dururlar. İşte onlar öyle kimselerdir ki azabın en kötüsü onlarındır ve ahirette en çok hüsrana uğrayacak olanlar da onlardır. Resulüm, muhakkak ki bu Kur'an, Hakim, Alim, her işinde hikmet ve hayır olan, her şeyi ve herkesi bilen, Allah tarafından sana ilka edilip gönlüne indirilmektedir. Hani bir zamanlar Musa Medyen'den Mısır'a dönerken ailesine Gerçekten ben bir ateş gördüm. Gidip size oradan yol hakkında bir haber getireceğim yahut ısınırsınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Oraya geldiğinde kendisine şöyle nida edildi. Bu Ateş gibi görünen Allah'ın nurunun tecellisinin içinde olanlar Ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır Alemlerin Rabbi olan Allah Subhan'dır Her türlü noksanlıktan münezzehtir Ey Musa! Muhakkak ki ben aziz, hakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan Ve her işinde hikmet ve hayır olan Allah'ım asasını at. Ne zaman ki Musa asasını atıp onu kocaman bir yılan gibi hareket eder görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Allah buyurdu ki: "Ey Musa, korkma. Çünkü benim huzurumda rasuller korkmaz. Ancak zulmeden kimse başka. O da sonra işlediği kötülük yerine güzellik yaparsa bilsin ki Şüphesiz ben gafur ve rahimim. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edenim. Elini koynuna sok da firavuna ve onun kavmine gönderilen dokuz mucizeden biri olarak kusursuz, bembeyaz, nur saçan bir el olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavim oldular.'' Nitekim mucizelerimiz onlara açıkça görünen bir şekilde gelince, bu apaçık bir sihirdir, dediler. Kendileri bunlara, bu mucizelerimize ikna oldukları halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Ama bak, o fesatçıların akıbeti nasıl oldu? Resulüm, and olsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a İlim verdik de onlar, bizi mümin kullarının birçoğundan faziletli kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki, Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Hani bir zamanlar Süleyman'ın Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları toplandı. Onların hepsi düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman Kraliçe Karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi ezmesin.'' dedi. Süleyman,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 Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek ya da onu şiddetli bir azapla cezalandıracağım yahut onu keseceğim. Çok geçmeden hüt, hüt geldi ve Süleyman'a dedi ki, ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe şehrinden sana doğru ve önemli bir haber getirdim. Gerçekten ben, o sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her şeyden nasip verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştım. Onu ve kalmini Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyor bir vaziyette buldum. Şeytan onlara amellerini süslü göstermiş ve onları hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar hidayeti bulamıyorlar. Şeytan böyle yapmıştı ki, Göklerde ve yerde saklı olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. Halbuki azim arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman hüdhü dedi ki, ''Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız. Şu mektubumu götür ve onlara at.'' Sonra onlardan biraz öteye çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Süleyman'ın mektubunu alan Sebe Melikesi meclisini topladı ve ''Ey ileri gelenler! Gerçekten bana çok kereyim önemli bir mektup bırakıldı.'' dedi. Mektup Süleyman'dandır ve o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. İçinde bana baş kaldırmayın ve teslimiyet göstererek bana gelin diye yazmaktadır. Devamında Melike dedi ki: Ey ileri gelenler, bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz, siz yanımda bulunmadıkça, size danışmadan hiçbir işi kestirip atmam. Onlar dediler ki: Biz güçlü, kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaş erbabıyız. Emirse senindir. Artık bak, ne emredersen biz onu yaparız. Melike dedi ki, Şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı harap ederler ve halkının şerefli kimselerini zelil kılarlar. İşte böyle yaparlar. Bu nedenle şimdi ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne gibi bir sonuçla döneceklerine bakacağım. Elçiler, hediyelerle Süleyman'a gelince, Süleyman, elçilerin sözcüsüne şöyle dedi, Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Halbuki Allah'ın bana verdiği nimetler, size verdiğinden daha hayırlıdır. Bilakis hediyenizle ben değil, siz sevinirsiniz. Ey elçi! Onlara dön. İyi bilsinler ki, eğer bize teslim olmazlarsa, kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları mutlaka zelil ve küçük düşmüş kimseler olarak oradan çıkarırız. Sonra Süleyman vezirlerine dedi ki, Ey ileri gelenler! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce, hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit, ''Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten ben bu konuda güvenilir bir güce sahibim.'' dedi. Kitaptan Allah tarafından verilmiş bir ilmi olan kimse ise, gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Süleyman onu, melikenin tahtını yanında yerleşmiş olarak görünce dedi ki, ''Bu Rabbimin lütfundandır.'' Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü yapacağım diye beni imtihan etmesidir. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur, kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Rabbim ghanidir, kerimdir. Zengin, her şeyin kendisine muhtaç olduğu ve bütün ikramları yapan tek zaattır. Süleyman devamında dedi ki, O'nun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanımaya muvaffak olacak mı yoksa muvaffak olamayanlardan mı olacak? Nihayet Melike gelince ona senin tahtında böyle mi denildi. O da sanki bu O. Zaten bize daha önceden senin Allah tarafından gönderilmiş bir Resul olduğuna dair bilgi verilmişti. Ve biz de Sanat teslim olmuştuk dedi. Onu Allah'tan başka taptığı şeyler o zamana kadar iman etmekten alıkoymuştu. Çünkü kendisi kafir bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Melike onun zeminini görünce derin bir susandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, "Norusu bu billurdan yapılmış şeffaf bir köşktür." dedi. Melike dedi ki, Rabbim ben gerçekten kendime zulmetmişim. Şimdi Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Andolsun ki biz Semud kavmine de kardeşleri Salih'i Allah'a abd olup kulluk edin diye nasihat etmesi için gönderdik. Fakat onlar birbirleriyle çelişen iki fırka verdiler. Salih dedi ki, Ey kavmim, niçin güzellikten önce kötülüğü aceleyle istiyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Umulur ki size rahmet edilir. Onlar şöyle dediler, Biz, sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, ''Sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. O takdir etmiştir. Aslında siz imtihana çekilen bir kavimsiniz.'' dedi. O şehirde dokuz kişilik bir çete vardı ki bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve insanları ıslah etmiyorlardı. Bunlar Allah'a yemin ederek birbirlerine şöyle dediler. Gece, ona ve ailesine baskın yapalım, hepsini öldürelim, sonra da velisine, akrabalarına, biz Salih'in ailesinin yok edilişine şahit olmadık ve kesinlikle biz doğru söyleyenleriz diyelim. Onlar böyle bir hileyle tuzak kurdular. Biz de onlar farkında olmadan onların hilesini üst edecek bir hileyle tuzak kurduk. İşte bak, o tuzak kuranların akıbeti nasıl oldu? Şüphesiz biz onları da, kavimlerini de topyekun yok ettik. İşte onların zulümleri yüzünden çökmüş ve harabeye dönmüş evleri. Muhakkak ki bunda bilen ve bilmek isteyen her bir kavim için apaçık bir ayet vardır. Biz iman edip, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarıysa dünyada ve ahirette helak olmaktan kurtardık. Lut'u da resul olarak kavmine gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Siz göz göre göre hala o hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hakikaten siz Cahil bir kavimsiniz.